...türkülerimiz, öykülerimiz. Burçak Tarlası Tokat'ın Niksal Beldesi'nde kadınlar, genç kızlar neşe içinde burçak yoluyorlar. Güneştepe'de bir kızgın ki sorma gitsin... Bu sıcağa rağmen dillerinde neşeli bir türkü. Bunca yorgunluğa sıcağa rağmen kızlar söyledikleri türküden neşe buldukları kadar teselli de buluyorlar sanki. Türkünün neşesi kadar üzünü de bol çünkü. Aslında insan dertli olduğu zaman bunun neşeye boğup gizlemek ister ya, işte bu türküde öyle bir şey. Neşeli türkülerin altında derin kederler yatar bazen. Çilekeş kadınlar ızdıraplarını kıvrak melodilerin altında... değirmenin buğdayı ezdiği gibi ezip un eder. Elif nadide bir İstanbul güzeli. Güneş güzel gözlerini kamaştırıp onu uykudan uyandırıyor. Banu, kızım hadi kalk yavrum yüzünü yıka da yemeğini ye. <Gülüyor> tamam anacığım hemen geliyorum. Niksar'ın köyüne çoktan güneş doğmuştu. İhsan erkenden kalkmış, ağır işlerini bitirmişti bile. Bütün köyde onun gibi hızlı iş gören kuvvetli bir gence az rastlanırdı. Anası da çok memnundu oğlundan. Bütün arzusu mürüvvetini görmekti. Dualar ediyordu gece gündüz. Kuvvetli, becerikli bir gelin getirmesi için oğlundu. İhsan! İhsan! Postan var! Galiba askere gidiyorsun. Ya demek zamanı geldi. Neresiymiş bakalım? İstanbul. İstanbul'a gidiyorum. Tokattan bir delikanlı daha... davullar zurnalar eşliğinde... ...mukaddes vatan görevine gönderildi. İhsan gurbete çıkıyordu... ...ama içinde hiç yaşamadığı kadar... ...coz İstanbul'a varır varmaz, birliğine teslim olur, hemen çevresine uyum sağlar. En büyük zevki, hafta sonu izninde denize bakıp hayaller kurmaktı. Yine bir pazar iznindeydi ki, yüzü peçeli, aşık bakışlı bir hanımefendiyle karşılaştı. Adı Banu. Gel zaman, git zaman, bakışmalar konuşmalara, konuşmalar evlilik kararına ulaştı. İhsan ister hemence Banu babasından. Babası evvela vermek istemez fakat birici kızının da sevdalı olduğunu görünce dayanamaz. Bak delikanlı, kızımı sana veriyorum. Belli ki dürüst, çalışkan bir delikanlısın. Kızımın da gönlünü kazanmayı başarmışsın. Kızımı çok nazlı büyüttüm. Sakın onu yad ellerde incitmeyesin. Sade bir düğün yapılır hemencik. Oğlanın askerliği bittiği gibi takıp hatununu koluna düşerler tokat niksar yollarını. Köylerine yaklaştıklarında delikanlı hanımına birkaç parlak hayal daha anlatır ki... ...kızcağız erkenden sukutu hayale uğramasın. Lakin acı gerçek sonunda kızcağızın yüzüne acı bir tokat gibi çarpar. İstanbullu zengin kız duvarları tezekli iki göz odada bulur kendini. İhsan burası neresi? Nereye getirdin beni? Şey ben. Şimdilik burada oturalım. İleride nasıl olsa daha iyi bir yerde otururuz. Şimdi ne yapmalıydı? Geri mi dönmeliydi acaba? Yok yapamazdı. Hem bu delikanlıyı çok sevmişti. Hem de evinden çıkmıştı bir kere. El ne derdi sonra? Mecbur tatlanacaktı. Gelin kızım. Hoş gelmişsin. Öp bakalım ananın elini. <gülüyor> Oğlum mektubu okuyunca pek sevindim. Gelinim tarif ettiğinden de güzelmiş. Den bakalım kız hele şöyle. Anam bundan sonra gelinin de yardımcı olur sana. Pek tabi. Ana kız bundan sonra bir çabuk kalkarız işlerin altından. Anacığının narin kızı... Kırılmasın, yorulmasın diye tabak yıkatmadığı nazlı kız daha elindeki kına bile solmadan parlaya toprağa koşuyordu. Gelin! Kız gelin! Sabah ezanı okunur. Sofrayı kur da serinde varalım tarlaya. Bu gelinde ne uykucu çıktı canım. Bana, Kız bana. Anam bekler bizi, hadi kalk. Ne? Nereye? Daha çok erken. Kalk kız, tarlaya bu vakitte gidilir. Da ezan sesi var. Sesi değil, yar yar var. Kayınvalidesi, Banu'nun eline değil tarla kıyafetlerini tutuşturuveri. Banu daha uykusunu alamamış. Havada karanlık. Gözlerini bile açamaz. Namazlarını kılıp düşerler bulçak tarlasının yoluna. Banu bırak tarlada çalışmayı, saksıya çiçek bile dikmemiştir şimdiye kadar. En önde kayın validesi, arkada sırayla görümcesi, beyi, en arkada o ağır aksak düşer tarlanın yolu. Elimin <gülüyor> Ah, ah ayağım ne oldu neymiş o ayağıma bir şey battı. Aman ufacık bir diken buralarda her yer diken hiçbir şey olmaz korkma. Tarlaya vardıklarında Banu şaşırır. Ucu bucağı zor görünüyordur tarlanın. Acaba sırada şimdi ne vardı? Beyi kaynanası görümcesi giriştiler hemence burçakları elleriyle yolma. Banu baka kaldı. Gelin. Hadi bakalım. Girişi ver işin ucunda. Hadi. Hadi. Öğren de bir işe yara. Bundan sonra Banu'nun üstüne güneş hiç doğmamıştır. Zamanla o da alışmıştır işe güce, Lakin bu halinin acısı içinde hiç dinmemiştir. O da kendini hem işine hem de neşeli türküsüne vurmuştur. Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezanda Sesi Değil yar yar Burçak Yası Var Ezanda Sesi Değil yar yar Burçak Yası Var Sorun Şu Adamın Kaş Var Aman Da Kızlar Ne Zormuş Burçak Yolması Burçak Tarlasında yar yar Gelin Olması Eğdirme Fesi giderim Evini başına yar yar yıkar da giderim Radyo için uyarlayan Hülya Akar Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler Banu Canan Özacun Banu'nun annesi Selda Atalay Postacı Oğuz Sivre İhsan Erol Eren Banu'nun babası Mehmet Güler İhsan'ın annesi Canan Özacun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 Sorun şu adamın kaş tarlası var. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak da yar yar gelin olması. Eydir mefesini yar yar kahar da giderim. Evini başına yar yar yıkar giderim.